892, numaralı konu, Hazreti Ömer, Osman, İbni Ömer ve Hasan'ın mehir hususundaki tutumları Hazreti Ömer kadınlara 2000, Hazreti Osman'sa 4000 dirheme kadar mehir verilmesine müsaade ettiler, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Safiye isminde bir kadınla 400 dirhem mehirle nikah kıydı, ancak kadın daha sonra bunu az bularak Abdullah'a haber gönderdi, o da babasından habersiz bunu 200 dirhem daha artırdı.